Merhaba, geçtiğimiz hafta Japonya'nın Ibaraki vilayetinde Japonya Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı bir laboratuvarda yaşanan kazada radyasyona maruz kalanların sayısı 30'a yükseldi. Japonya Atom Enerjisi Ajansı tesiste yaşanan kaza üzerine ilk anda açıklanan 6 kişinin ardından 24 kişinin daha radyasyona maruz kaldığını açıkladı. Böylece toplam sayı 30 kişiyi buldu. Kaza Tokyo'nun kuzeyindeki tesiste araştırmacılar altın parçacıklarını Proton ışınlarıyla ışınlayarak temel parçacıklar edinmeye çalışırken yaşanmıştı. Ajans yetkilileri maruz kalınan azami radyasyonun 1.7 milisivert olduğunu bu seviyede insanların sağlığına bir zarar gelmeyeceğine inandıklarını belirtiyor ama 1,5 gün sonra radyasyondan etkilendiği söylenen insanların sayısının artması Soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ülkede Fukushima kazası sonrasında 50 nükleer reaktörden sadece ikisinin çalışmasına izin veriliyor. Fukushima çevresinde ise geniş bir alanda hem karadan hem de denizden giriş yasak. Santral inkazından radyasyon sızıntısı halen tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Nide Çevre Eğitim Kültür Derneği Niçek bir açıklama yaparak belediyenin meydan düzenleme ve yol genişletme bahanesiyle asırlık ağaçları kesmesini protesto etti. Nideli çevre gönüllüleri ve yaşam savunucuları son günlerde yol genişletme ve meydan düzenleme bahanesiyle yapılan ağaç katliamını kınadı. Dernek Başkanı Abidin Özkaymak, yaptığı açıklamada yol genişletme adı altında ana caddelerde 50-60 yaşındaki ağaçların kesilerek yerine bölgeye uygun olmayan başka ağaçların dikilmesine tepki gösterdi. Özkaymak, 81 il içinde 5 bin Nik imar planı olmayan tek il konumundaki Nide'nin değerli tarım alanlarının imara açılmasını ve Nide arıtma tesislerinin çalıştırılmamasını da eleştirdi ve belediyeler ve karar vericiler temiz bir çevre için kirli teknolojileri bir kenara bırakıp %100 yenilenebilir temiz enerjiye geçme konusunda irade göstermelidir dedi. Ankara'nın ilk organik ürünler pazarı olan Çankaya Belediyesi'ne bağlı Ayrançı Organik Ürünler Pazarı 5. yaşını doldurdu. Ekolojik sistemde hatalı tarımsal uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik alternatif bir üretim şekli olan organik tarım ürünlerinin halka ulaştığı organik ürün pazarı Ayrancı Semt Pazarında her pazar günü üreticiyle halkı bir araya getiriyor. Çankaya Belediyesi ve yeni toplumcu belediyecilik uygulamasının bir sonucu olan Kırk Kent Kardeşliği ile organik tarıma katkıda bulunuyor. Ayrancı Organik Ürün Pazarında 46 üretici, 141 tezgahta, Ve 118 farklı ürünle vatandaşlara sağlıklı, doğal ve organik tarımsal ürün satarken halk tezgahtaki sertifika sayesinde aldığı ürünün nerede, hangi koşullarda üretildiğini görme şansına sahip oluyor. İnsanların enerji ihtiyacı ve kullanımı arttıkça alternatif enerji çalışmaları da hız kazanıyor. Fosil yakıt kullanımını düşürmek için bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yosunlarla biyoyakıt üretimi üzerinde çalışan isimlerden Julie McGuire, Yosunların gübreye ve geniş alanlara ihtiyaç duymadığını ve çok çabuk geliştiğini söyledi. McGuire'a göre yosunların işlenmesiyle en verimli toprağa göre en az 7 ila 31 kat daha fazla yağ üretilebiliyor. Yosunların bir kısmında biyodizel yakıt üretimi için gereken yağlar bulunuyor. İrlandalı araştırmacılar da çalışmalarını öncelikle buna üzerine yoğunlaştırıyor. Amaç yosunlardan daha fazla verim alarak bu yakıtların kullanımını yaygınlaştırmak. Araştırma ekibi hücre ölçeğinde de çalışıyor ve yağ sağlayabilecek tek hücrelilerle ilgili araştırmalar yapılıyor. Görünen o ki maliyet düşürülebildiği takdirde enerji sektöründe taşlar yerinden oynayabilecek. Yosunlar gelecekte fosil yakıtlardan vazgeçmek isteyen insanlık için önemli bir alternatif oluşturabilecek. Rize'nin Engindere mahallesinde geçen Taşlıdere'de toplu balık ölümleri yaşanması üzerine Vatandaşlar yapılan anonslarla derede balık avlamamaları ve balık yememeleri konusunda uyarıldı. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri derede toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine derede inceleme yaptı. İncelenmek üzere ölen balıklar ve sudan numune aldılar. Derelerin Kardeşliği Platformu sözcüsü Ömer Şan da daha önceden Taşlıdere ve Güneysu deresinde toplu balık ölümleri yaşandığını hatırlatarak balık ölümlerinin HES firmaları ve hazır beton firmalarından kaynaklandığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Bahçeşehir Meslek Yüksekoğlu Okulu öğretim görevlileri Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ile Betam araştırma görevlisi Barış Gencer Baykan'ın yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin %19'u çevre ile ilgili medya yayın takibi yaparken %37'si çevresel inisiyatif oluyor. Katılımcıların %59'u çevresel bilgiye sahipken %69'u çevresel farkındalık gösteriyor ve %70'i etrafına, akranlarına, çevre konularında liderlik edeceğini belirtiyor. Kadın öğrenciler daha fazla çevresel inisiyatif alma eğiliminde ve erkek öğrencilere göre daha fazla çevresel liderlik davranışı sergiliyor. Çevre ile ilgili medya ve yayın takibinde de erkeklerin kadınlara göre daha önde olduğu görülüyor. Çevre bilgisini ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplarda kadın öğrenciler ise önde. Kadın öğrencilerin %71'i erkek öğrencinin sadece %48.8'i poşet, plastik poşetlerin doğada yok olmasının uzun yıllar aldığını ve kirliliğe neden olduğunu Kadın öğrencilerinin %73'ü, erkek öğrencilerin ise %62'si küresel ısınmanın anlamını bildiğini söyledi. Evet, gençlik çevre konusunda gerekli olan adımları atıyor. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.